Semtimizden, mahallemizden isimler ve bugün de çok sevgili Muammer Kırmızıgül bize yaşam öyküsünü anlatacak. Muammer Bey hoş geldiniz programımıza demek istiyorum. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Biz de iyiyiz. Bugün programımıza konuk olmayı kabul ettiniz. Yaşam öykünüzü bizimle paylaşmayı kabul ettiniz. Bunun için çok teşekkür ediyoruz öncelikle size. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Peki sormak istiyorum Muammer Kırmızıgül'ün yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Şöyle, e, 1961 yılında Sivas merkezde doğdum ben. Sivas'ın merkezinde, Gökçe Bostan mahallesinde. Doğduğumda evim kalabalık bir aile. Evet. Dedem e, rahmetli olmuştu ama dedemden dolayı e, Sivas'ın sayılı ailelerinden bir ailenin içine doğdum şekerci Mehmet derlermiş deme, yani Türkiye'nin çeşitli yerlerine yani devam etse bugün Türkiye'nin ünlü şekercileri gibi birisi olabilirmiş böyle özel şekeri kendisi imal edermiş helvayı tahin helvasını akide şekerini meyan kökünü kaynatarak filan çok e, usta yetenekli zanaatkar bir insanmış öyle bir ailenin içerisine e, üçüncü çocuk olarak doğdum biz dört kardeşiz e, dört kardeşiz derken e, benim üçüncü olmam da benim dört kardeşten üçü çok böyle mülahim, e, saygılı, tabii ben de saygılıyım ama ben biraz daha böyle yaramaz, yani hiperaktif e, o şekilde bir çocuktum. Yani Sivas'ta dünyaya geldiğinizde ve dedenizden dolayı bilinen bir ailenin e, çocuğusunuz. Evet. Diğer kardeşlerinizden azından daha hareketli bir çocukluk geçiyor. E, o yılların evet. Sivas'ından biraz bahsedelim mi? Doğduğunuzda gözünü, gözünüzü açtığınız Sivas nasıl bir şehirdi? Ve evet. e, bu nispeten hayta çocuk neler yapardı? Nasıldı, nasıl bir çocukluk yaşadı? Evet. Şimdi şöyle. E, mahallemiz... Kozmopoliç bir mahalle. Yani Türkiye'nin e, siyasi, e, kültürel, dinsel yönden birliktelik içerisinde bir mahalleydi. Yani her tür insanın oturduğu ama saygının, sevginin hiç eksik olmadığı. Öyle bir mahalle. Kapı kilitlenmezdi mesela. Biz hatta çocuğuz. Anneme babama derdik. Neden kapıyı kilitlemiyoruz? Bir şey olmaz oğlum derdi. Ve Komşular birbirlerine yemeğe, içmeye, çaya, sohbete gelirlerdi. Gece yarılarına kadar biz çocuklar küçük yaşta sokakta oynardık. Yani hiç kimseden korkumuz yok, hiç kimsenin bir terbiyesizliği yok. Öyle bir kültür yerleşikti bizim mahallemizde. Gayrimüslim insanlar da vardı, değişik insanlar ama kesinlikle dostluk, saygı, sevgi ön plandaydı. Yani mesela çocuk aç kaldı diyelim, annesi babası yok o an. Herhangi bir komşunun kapısını çalsa karnını doyururdu. Sonra hatta ben dikkatimi çeken bir şey olmuştu. Ee, bize televizyonlar yeni televizyon açtırmadılar. Annem babam açmayın dedi. Günah dediler. Biz dedik ki neden günah? İşte e, cenaze var. E, biz biliyoruz mahallemizde kimse de cenaze yok bir şey yok. İşte birkaç mahalle ileride bir cenaze olmuş. Babamlar, annemler oraya gitmişler ziyareti ama bir hafta düşünün yani akrabamız değil televizyon açılmaz, evet. elince yapılmazdı saygıdan dolayı. Mahalle kültürüyle yetişen aslında evet. Sivas'ta kozmopolit sizin de dediğiniz gibi farklı kültürden e, evet. insanların bir arada yaşadığı bir mahallede e, gözlerinizi dünyaya açtınız. Orada çocukluğunuzu yaşadınız. Ha. Anneniz babanız ne yapardı, ne işle uğraşırlardı? Annem ev hanımıydı, babam bakkaldı. Evet. Mahallenin bakkalı, yani bugünün marketi gibi evet. bir bakkaldı, detaylı. Baba, dedes, dedemden dolayı işte şekerci olarak çalışmış ilk önce dedemin yanında. Ama sonrasında dedem vefat ettikten sonra şekerciliği devam ettirmek istemeyince bakkallaşmıştı evimizin köşesine. Bizim evlerimiz büyüktü, 4-5 tane evimiz vardı yan yana, kiracılarımız falan. Ama bir evin köşesi de bakkalımızdı. Yani 7 yaşında ben esnaflığa başladım. Evet. peki e, okul hayatı okul hayatı şöyle okul hayatına e, ilkokulda e, ilkokul ortaokulu Sivas'ta okudum hatta bakkalla ilgili bir anım var ben onu anlatayım Lütfen. rahmetli bir e, Celal amcamız vardı gelirdi e, babamla sohbet ederken çok uyanık bir insandı babamla sohbet ederken e, ne yapıyorsun Daha, babamın ismi Baki bu arada Vakiciğim ne yapıyorsun, ne diyorsun nasılsın filan derken oradan bir avuç fındık alır ağzına atardı. Bir avuç fıstık atardı filan böyle sohbet ederdi. Sonrasında o gittikten sonra ben onun aldığı kadar fındığı, fıstığı yediğini tartardım hesabına yazardım. <gülüyor> sonra aylık ödemeyi maaş aldığında öderlerdi insanlar. Genelde işte devlet demir yollarında, devlet dairesinde çalışan insanlar aylık aldığı için Babam deftere yazardı. Ay sonra insanlar gelir ödemesini yapardı. Sonra Celal amca geldiğinde öderken demiş ki bak efendi olmaz. Benim bu kadar borcum yok. Hesap bu. O sırada da ben oradayım. Celal amca sen fındığı fıstığı yediğinde ben sen giderken tartıyor. Allah senin dedi. <gülüyor> Güldü, sevdi beni. Ama hesabını ödedi tabii. <gülüyor> Böyle bir esnaflık geçiyor. Ama şey yoktu insanlarda. Böyle hani hainlik, kötülük yok. O şekilde işte ilkokulu Sivas'ta okudum, ortaokulu Sivas'ta okudum. Bu benim resim hayatım tabii ilkokulda da vardı ama esas dayımdan dolayı dayım e, çok yetenekli bir insandı. Mesela sizinle konuşurken mesela size işte nasılsınız, iyi misiniz sohbet ederken 5 dakika içerisinde kağıt kalem resminizi çizerdi. Öyle de bir yetenekli, alaylı, yetenekli bir insandı. Yani okula başladığınızda ilkokuldayken daha aslında resme karşı yeteneğinizin olduğu ortaya çıktı. Evet, evet. Peki sonra, sonra ne oldu? Nasıl devam etti? Sonra ortaokula başladığımızda da ortaokulda Atatürk e, ortaokuluydu. Orada biz okurken bizim okulun müdürü ressamdı. Selahattin Aydemir yani Türkiye'de ismini yazdırmış bir insan Selahattin Aydemir okulumuzun duvarlarında hep onun yağlı boya tabloları vardı her duvarında yağlı boya tablosu vardı bizim resim dersine de Selahattin Aydemir Bey gelirdi okul müdürümüz ama tabii ki okul müdürü olduğu için çok faal bir insan olduğu için dersimize girerdi masanın üzerine bir sandalye sandalyenin üzerine bir ceket asardı bunu yapın derdi çıkar giderdi kara o gittikten sonra biz yapardık. Sonra gelirdi yani teneffüs olmasına yakın. Gelirdi, kağıtlarımıza bakardı böyle toplarken. İnsan, diğer öğrenci arkadaşlarımın alıyor, kağıtlarını alıyor, bakıyor, gülümüşüyor falan. Benim kağıdımı alıp yırttı. Neden? Ben ağ ağladım tabii. Ee, yani neden yırttı, yaptım. Ee, yok dedi, seninle sonra konuşacağız dedi. Gitti. Ben de eve gittiğimde tabii ailemiz ilgili çocuklarla ilgili annem babam annem dedi ne oldu oğlum dedi anne dedim böyle böyle yani müdür bey benim resmimi yırttı hani yaramazlık yapmadım bir şey yapmadım gibi ertesi gün annem geldi müdür beyle konuşmaya işte müdür bey dedi böyle böyle ee, ben dedi hani onun yaptığına inanmıyorum dedi öyle bir şey olmaz dedi resim, onun için dedi çünkü dedi. çok güzel olmuş. Evet çok güzel yani e, şaşırdı hatta ilk önce. Evet. Sen yapmadın bunu filan. Sonra annem dedi ki o zaman dedi müdür bey şey yapın dedi. Yani siz durun yapsın. Sonra gerçekten de öyle. Ya, çok iyi bir insandı zaten. Sonra yine aynı şekilde sandalye koydu masanın üzerine. Üzerine bir ceket astı. Tamam yap bakalım dedi. Ben oturdum kara kalem yaptım. Aa dedi tamam dedi. Neden böyle davrandığında da yani önceki davranışı içinde sonradan hemen şey dedi. İşte ben daha iyisini yapsın diye şey yaptım. <gülüyor> teşvik etmek için filan dedi. Peki Murat <gülüyor> Bey, sonra ortaokulu Sivas'ta tamamladınız. Süremizde hızlı ilerliyor. Biz de biraz hızlanmamı evet. isterseniz. Hı hı. Sivas'tan tamam. sonra nereye göç edildi? <gülüyor> Sivas'tan sonra aile durumumuzdan dolayı biz İstanbul'a göç ettik. Şöyle benim amcam ticaretle uğraşıyordu İstanbul Perşembe Pazarında. Ve yalnız olduğu için babamı istemişti. Babam kendi amcamın büyüğü. Abi ne olur gel beraber yapalım diyerek. Sonra aile karar aldı. Bizim Sivas'taki evlerimizi babam sattı. Ve hani normal sermayenin üzerine sermaye yapmak için. Biz 77 yılında İstanbul'a geldik. İstanbul'a geldiğimizde de e, tanıdık vasıtasıyla Yedi Kule'de güzel bir semti yine orada da böyle gayrimüslim insanlar, Türkler, başkaları e, çok güzel bir mahalleye geldik Yedi Kule'de halen babamlar orada oturuyorlar yani kapıya çıktığınızda insanların birbirine sabah günaydın dediği bir mahalle yani Sivas'taki yaşamımızın aynısını orada gördük diye ucumuza gitmişti biz oraya taşındık. Ve e, babamla amcam e, ortak perşembe pazarında demir ticaretine devam ettiler. Ve ben de orada çalıştım. Bir orada çalışırken... Devam etti mi yoksa perşembe pazarına çalışmaya devam ettiniz? Hayır. Işte, e, okula, babamla amcam ortak olup perşembe pazarında iş başladığında zaten yazdı. Evet. Ve okul başlamaya yakın. Ben Sultanahmet Endüstri Meslek'te sınava girdim. Lise sınavına. Hı hı. Oraya lise sınavına girdiğimde ben e, dereceyle kazanmıştım Sultanahmet Endüstri Mesele elektrik bölümünü ama e, ben gece okumak istedim. Hatta okul müdürü dedi ki oğlum neden gece dedi, olmaz dedi. Gündüz 3 yıl gece 4 yıl. Ben dedim kesinlikle ben çalışmayı sevdiğim için dedim o bir yıl fazla olsun ben gündüz çalışacağım gece okuyacağım diye. O şekilde Sultanameten Endüstri Mesele e başladım. Gündüzleri Babanızla ve amcanızla beraber Perşembe pazarında demir işi, demir üzerine. Demir evet, ticareti demir ticareti. Eski balıkhanenin karşısında. Evet. Çalışmaya başladınız. Evet. Akşamları da liseye devam ettiniz. Sonra ne oldu? Lise hayatı gün geldi, bitti. Evet, lise hayatı bitti. 80'li dönemler. Çok karışık bir dönemdi. O dönemde, yani atıyorum, belki siz yaşadınız, yaşamadınız bilmiyorum ama, ee, yani suçlu, bir sürü insanların zarar gördüğü öyle bir yaşam felsefesi vardı. Sonra ben okuldan liseden sonra devam etmedim. Ne yaptınız peki? Liseden sonra yine çalışmaya devam ettim ben. Bu Çalışmaya yine demir ticareti Perşembe Pazarı'nda çalıştım. Perşembe Pazarı'nda çalışmaya devam ettikten sonra bizim Perşembe Pazarı'ndaki dükkanlar yıkıldı. Oradaki bütün dükkanlara yıkım kararı geldi. O sırada da bizim babamlar, amcamlar o işi bıraktılar. Zaten yaşları gelmişti. O ticaretimiz bizim sona erdi. O ticaretimiz sona erdiğinde de ben e, Antalya'ya geç gittim. Tek Antalya'da e, gezerken baktım. Taksi plakası ticari değil. Ticari plaka ücretli değil. Taksicilik yaptım bir yıl kadar. Antalya'da gezdim. Taksicilik yaptım. Böyle. Muammer Bey peki dayınızla bir çalışma dönemi var. O ne zaman? Antalya'dan sonra mı? O Antalya'dan sonra, çünkü 85'te Antalya'daydım, evet. 86'da e, İstanbul'a döndüğümde, 86'dan 88'e kadar e, yine e, dayım e, ressam diye bahsetmiştim zaten, alaydı, yetenekli ressam diye. O tabelacı dükkan açmıştı İdealtepe'de, İstanbul İdealtepe'de. Evet. İdealtepe'de tabelacı dükkanında ben yardım etmeye başladım kendisine. E, bu yardım sırasında zaten e, merakım ve yeteneğim vardı. Dayım da çok destek oluyordu. Bana tabii genlerimizde var zaten öyle bir şey. Yani Sonrasında... İlkokulda ortaya çıkan resim yeteneği evet. ve hayatınızda hiç aslında kaybolmayan ama yapmaya fırsat bulamadığınız belki de e, resim uğraşını tabelacılık yaparken kullanmaya başladınız dayınızın yanında. Evet, evet. Ve bizim tabelacılığımız da çok şeydi, yetenek gerektiriyordu. Yani şimdiki gibi kağıt... Printer'dan çıktı, yapıştır değil. Mesela dayım şablonunu hazırlardı. Hatta bir yerlere gidiyoruz mesela bakkala yazı yazıyoruz. Yanına bir resim istiyor onu da yapıyoruz. Bir birhaneye yazı yazıyoruz, resim istiyor onu yapıyoruz. O şekilde e, resimler ve tabelalar sacın üzerine hazırlıyorduk. Camlara, arabaların üzerine, otobüslerin üzerine yazılar yazıyorduk. Ne kadar devam etti? Neler yaptınız dayınızla beraber? 2 yıl devam etti. Mesela bununla ilgili bir tane iki tane hanım var mesela anlatayım. Bir tanesinde emlakçının bir yazısını yazıyordum camına yazı yazarken. Biz elimizde ıstaka e, boyalarımızı fırçalarımızı hazırlarız ve şablonun arkasından çalışmaya başlarız cama. Onu yaparken emlakçıda oturan bir arkadaşı emlakçıya dedi ki kaç para verdin, veriyorsun sen bu yazıya dedi işte şu kadar para. Ya ne, ne gerek var o kadar para verilir mi? E, o sopa olduktan sonra herkes yazar filan. Ben bunu duydum tabii. Beyefendi buyurun dedim. İstakayı ve o sopa değil dedim. İstakayı dedim. İstakayı verdim, fırçayı, boyayı verdim. Buyurun dedim, yazın dedim. Yazın ben para istemiyorum dedi. Ama yazamazsanız dedim, iki katını alırım dedim. Yazmam dedim. Baktı, beceremedi. Sonra özür dilerim filan dedi. Ben yazımı yazdım, çıktım. Sonrasında mesela bir tane o zamanın Kastelli vardı banker Kastelli beyefendi Cevher Özden hmm. onun bir yazısı vardı Kadıköy Yolda Efes çarşısında dayım anlaşmış işte şu para şu yazılar yazılacak altın marak yazı cama çablonu hazırlamıştı dayım ben gittim yazıları yazdım yazıyı yazdım sonra oradaki bayan dedi muhasebeye geçin dedi ücretiniz ödenecek biren. ben gittim muhasebe bana bir zarf verdiler zarf verdiler ben hemen parayı aldım saydım ama Dayımın bana söylediği paranın iki katı dedim ki hanımefendi yanlışlık var yani sanırım başkasının zarfını bana verdiniz dedim konuşulan ilk katı yok yok Cevher Bey öyle dedi ben Cevher Bey'le görüşmem lazım dedim İçeri geçtim Cevher Bey dedim böyle böyle dedim e, iki katını vermişler dedim yanlışlık var yok oğlum dedi ben seni seyrettim dedi helal olsun dedi güzel meslek dedi ve güzel yazdım dedi. Teşekkür ettim, çıktım. Banker Castelli'nin bile tabelasını yazdınız, o tabelacı evet. yaptığınız dönemlerde. Evet. Peki programımızın süresi hızla ilerliyor, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz Muammer Bey. Heh, ee, tamam. Hızlıca bundan sonrasını anlatmanızı rica edeceğim. Sonrasında ne oldu? Tabelacılığı iki sene dayınızla beraber yaptıktan sonra ne yaptınız? Sonra deri sektöründe çalışmaya başladım ben. İlk önce gayrimüslim kardıkmca vardı, rahmetli. Onun yanında çalışmaya başladım. Bir hafta sonra. Hesabı kitabı bana teslim etti. 10 yıl onun müdürlüğünü yaptım. Daha sonra İstikazlı işte Çeşme yıkıldıktan sonra biz Tuzla, Çorlu, oralarda ben deri fabrikalarında müdürlük yaptım. Orasında emekli olduktan sonra e, tesadüf eseri, e, hoşlandım bu ahşap yakma işini bir yerlerden seyrederken. Ben bunu yaparım diye düşündüm ve e, yakma aleti aldım, kütükler aldım, tahtalar aldım, yakmaya başladım. Şimdi aslında dayınızla beraber tabelacılık yaparken yine resim hayatınızın bir yerindeydi. Tabelalarda belki o sanatınızı icra ediyordunuz. Ama daha evet. sonrasında hayat şartları sizi deri sektörüne itti. Ve yıllarca deri sektöründe çalıştınız. Ee, evet. Farklı farklı lokasyonlarda. Günün birinde emekli oldunuz. Emekli olduktan sonra da televizyonda izlerken ahşap yakma ile tanıştınız. Evet. Ve dediniz ki ben bunu yaparım daha da güzel yaparım. Ve Hı -hı. alıp e, yakma aracını alıp, e, kütükler alıp bu işe başladınız. Ben ahşap yakma üzerine geliştirmek istiyorum kendinizi dediniz ve herhangi bir ders almadan kursa gitmeden zaten ekeniniz evet. vardı. Bu alana yöneldiniz. Neler yaptınız? Peki neler yapıyorsunuz şimdi? Şimdi şöyle ben genelde ahşap yakma işini Türkiye'de Arapça yazılar üzerine yapılıyor çoğunluğu. Yurt dışında da hayvan çizimleri yapılıyor. Ben de şey ağırlık verdim. Portrelere Normal resimlere, insanlara, onlara ağırlık verdim ve detaylı çizimlere başladım ben. Ya bu detaylı çizimlerimi gördüğünde mesela Münir Erbörü Bey var, o bu işi 50 yıldır yapan bir insan, o beni davet etti, onun yerine gittim, o çok sevmiş benim yaptığım resimleri ve Bravo dedi yani sen detayları çok iyi çalışıyorsun. Ve Türkiye'nin en eski yine duayenlerinden Selahattin Ölçereoğlu Bey'le görüştüm. O da resimlerimi takdir etti. Yani tonlamaları falan çok iyi yapıyorsun dedi yani geçişleri. Bu şekilde ve Brezilya'da çok ünlü bir ahşap yakma işim yapan Mr. Ziron var. O özellikle beni tebrik edince ben eşime dedim tamam bu iş oldu artık dedim. Yani bu insanlar bana okey veriyorsa... Bu işi yaptım dedim. Siz kendi kendinize başladınız ve e, değil gibi yani hiçbir ders almadan ahşap yakma konusunda Portreler, insan portreleri yapmaya başladınız. Ve e, gölgesiyle, e, ışık oyunlarıyla, normal, e, profesyonel bir tablo gibi yapmaya başladınız portreleri. Yurt dışından evet. bile sizi tebrik edenler bu işin ustaları. Türkiye'deki yıllardır emek veren bu işe ustalar sizi tebrik ettiler ve yaptığınız eserleri takdir ettiler anladığımız kadarıyla. Evet, evet, evet. E, ve siz e, aslında bir yerde emekli olduktan sonra e, böyle bir uğraşla, giderek isminden söz ettiren bir isim haline gelmeye başladınız. Evet. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Aileniz, etrafınız ee, ve neden bu şu anda ahşap yakmayla uğraşıyorsunuz desem? Ne söylersiniz? Ee, şöyle, tepkiler çok iyi. Mesela geçenlerde de bir televizyondan çekim yapıldı. Hatta dün yayından da onu izledim ben. Hoşuma gitti. Ee, çevre tarafından da takdir ediliyorum. Yani benim çünkü dışarıda hani kahve, meyhane öyle bir hayatım, yaşam tarzım yok. Benim e, hep şeyim kendim aileme düşkün bir insanım, işimi seven bir insanım, yani işiyle meşgul olan bir insanım ve insanlara da tavsiye ediyorum. Yani boş duranları, kahvelerde vakit geçirenleri, bu tür insanlar bir şeylerle uğraşmalı diye e, benim amacım da işte yani insanlara nasıl faydalı olurum, yani birilerine bir şeyler öğretmek, destek olmak bu tür şeyler düşünüyorum dolayısıyla sonrası için planlarınız hayalleriniz de herhalde başkalarına öğretmek mi? evet çünkü biz eserlerimizle yaşarız ben mesela Türkiye'nin en büyük koleksiyonerlerinden Orhan Bey var Orhan Emel Karadoğan çifti mesela onlar benim 6 tane eserimi koleksiyonlarına kattılar bu benim için çok büyük bir gurur kaynağı Orhan Bey de çok değerli bir insan Kültürlü, değerli, insan sevgisi ile dolu birisi. O, orada benim 6 tane eserimi koleksiyonuna katması benim için çok önemli. Çünkü şu anda uğraşıyor Türkiye'de müzeler açacak. O müzelerde benim resimlerim yayınlanacak. Evet. Demek ki aslında o çocuklukta içinizde olan resim tutkusu, resim sevgisi aslında hiç kaybolmamış. Yıllar sonra evet. bir emeklilik uğraşı olarak başlayan. Ee, şu anda ahşabın üzerinde yakarak yaptığınız sanat bugün sizi bambaşka yerlere taşıyor evet. ee, peki yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz neler söylemek Tabii. istersiniz dinleyicilerimize ne mesaj vermek istersiniz şunu söylemek isterim ben size baştan da söylediğim gibi çocukluğum hiperaktif yerinde duramayan bu resim bana sabrı öğretti yani peygamber sabrı gibi sabrı öğretti ben insanlara şunu tavsiye ediyorum ee, bir hobi olmalı insanda, ee, bir şeylerle uğraşmalı ve en önemli şey de saygı, sevgi. Evet. İnsanlar yani biliyorsunuz hepimiz bir gün ölüp gideceğiz ama biz e, saygıyla, sevgiyle anılmalıyız ve eser bırakmalıyız. veya da tekrar eserler yapacak birilerine bir şeyler öğretmeliyiz. Ee, yani kendimizi yaşatmalıyız. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün programımıza konuk oldunuz. Yaşam öykünüzü bizlerle dinleyeceğimizle paylaştınız. E, evet. Bundan sonra yapacağınız eserlerle umarım adınızdan daha çok söz ettirirsiniz. Ve çocuklukta başlayan o resim tutkusunu bugün e, hayatınızın orta yerinde var olan ahşap ya yakma sanatıyla devam eder o tutku. E, daha çok kişiye öğretirsiniz. Daha çok kişi bu konuda yönelir. E, sizin de öğrencileriniz e, yıllar sonra sizin bahsettiğiniz gibi Saygıyla, saygıyla ve eserlerinizle anlarlar. Çok teşekkür ediyoruz Muammer Bey. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür. Saygılar, iyi programlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet efendim. Bugün programımıza Muammer Kırmızıgül konuk oldu. Muammer Kırmızıgül Sivas'ta doğmuş. Daha sonra lise yıllarında İstanbul'a ailesiyle beraber taşınmış. Ticaretle uğraşmış. Arada birkaç yıl aslında çocukken o çok sevdiği resmini icra edebileceği bir meslek tabelacılık yapmış... Orada farklı farklı yerlerde çok farklı e, tabiralar yapma şansı, farklı insanlarla tanışma şansı da elde etmiş. Daha sonrasında hayat şartları onu deri sektörüne yöneltmiş. Ama emekli olduktan sonra tekrardan bir yolla, bir vesileyle, ahşap yakma sanatıyla aslında resme o çocukluk tutkusuna geri dönmüş. Kent'in Gizli Öyküleri programında programımıza konuk aldığımız... Birbirinden özel isimler, ilham veren isimler, yaşam öykülerini anlattıklarında genelde hep aynı şeyi buluyoruz. İçinizde bir tutku varsa, o tutkuyu gerçekten seviyorsanız ve o size iyi geliyorsa, günün birinde, 30 sene deri sektöründe de çalıştınız, başka işler de yapsanız, günün birinde o tutkuyla yolunuz yine kesişiyor ve o tutkunun peşinden gidince başarılar geliyor. Muammer Kırmızıgül'ün eserleri bugün gerçekten birçok duayen tarafından takdir edilen ve Muammer Bey'in yaptığı eserleri e, bu kadar kısa sürede yaptığına e, inanmadıkları e, şahane e, tablolar ortaya çıkartıyor e, ve umarız daha uzun yıllar Kendisini bu alanda daha da geliştirir, çok daha güzel eserler ortaya koyar ve isminden söz ettirir. Biz iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Kentin Gizli Öyküleri programında yeni bir konuğumuz ve yeni bir yaşam öyküsüyle sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Eğer siz de yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz Kentin Gizli Öyküleri programında benim de yaşam öyküm anlatılmalı diye düşünüyorsanız Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan. Ve teknik masadaki değerli Açık Radyo çalışan arkadaşlarımla beraber iki hafta sonra salı günü görüşünceye dek sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri.